Evet değerli kardeşlerim ee, Bugün ayın 15'i Şubat'ın 15'i 2012 Yılındayız Çarşamba günü e, Akşam Bu sohbetleri sizlere sunduk Ardından da soru ve cevap bölümüne Geçtik ve sorularımıza elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağız. Abdül takım kardeşimiz diyor ki kadın e, bir Müslüman, Müslüman bir kadın, namahrem olan bir erkeğe. Erkek bir Müslüman da e, Müslümana yani selam verebilir mi? Erkeğin selamını alabilir mi? Evet, kısaca cevaplayalım değerli kardeşlerim. Bir erkek kendisine nikah düşmeyen bir kadına selam verebilir, verebilir. Selamu aleyküm diyebilir. Bunda e, bir e, sakınca yok. Ama böyle yüzüne bakarak, gözüne bakarak değil. Edeplice, yandan ge mesela geçerken, as aleyküm diyebilir. Yani, ama e, burada. Efendim yüzüne bakayım. Burada e, bu selam aramızda bir diyalog geliştirsin, konuşalım, e, gülüşelim gibi bir kapı ara, aralansın diye e, böyle bir şeye tevessül ediyorsa o da haram olur, yapılmaz. Sadece edebiyle efendim karşılaştınız, e, içinden e, biraz hani çok yüksek bir sesle değil, selamü alayküm dedin, yüzüne bakmadan yanından geçtin, söyledin. Bunda bir beis yok. Heh, erkek bu şekilde selam verdi. Kadın ne yapacak? Kadın da selamını içinden alacak. Ve aleyküm selam değerli kardeşim diye sesini efendim belli izhar etmeyecek. Belki hafifçe, hafifçe bir ses, çok hafif bir sesle. Yani selamını aldığını belli edecek bir nemse, bir hemse ile... Bunu yapabilir veya içinden alabilir. E, çünkü e, bazı alimlere göre kadının sesi de mahremdir. Ki akıl var fikir var. E, bu konuda bütün insan insanlık aslında fikir birliği içinde olması lazım. E, bu ses elbette e, dikkat edilmesi gereken, kısılması gereken bir sestir. Kadın sesiyle de bir nimettir. Sesini korumasında e, fayda vardır ve dinimizin, e, aynı zamanda dinimizin emridir. Bunu da bu şekilde belirtelim. E, bir kadın, diyelim ki erkeğe selam verdi. Erkek sesci alabilir mi? Evet, erkek gayet rahat bir şekilde seslice selamını alabilir. Bu selam alıp verme işinde de bakışmalar, yüz yüze bakmalar, şunlar bunlar olmaması lazım. Gözlerimizi haramdan sakınmamız lazım. Ama çok diyelim tesettürlü bir bayan tebeden tırnağa kapalı. Baksanız da bir şey göremezsiniz zaten. O açıdan kadının yönüne doğru bakmanızda da bir sıkıntı o zaman olmayacaktır. Ama elleri açık veya işte yüzüğü açık bir konumdaysa sadece ilk görme senin hakkındır. Yani ilk gördüğün zaman... Gördün hemen gözünü çevireceksin. İlk görme eğer uzatılırsa ikinci görme manasındadır. İkinci görme de yasaktır. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Evet, kardeşimiz tabii bunu bir soru olarak öğrenmek için değil, belki kardeşlerimiz aydınlansın diye sormuştur. Hemen talibe kardeşimiz diyor ki, bazı insanlar istihare ve ee, i̇çimde güzel bir his vardı. Evlenmeden önce ama yine de birkaç aydan sonra ayrıldık diyorlar. Bu konuda izahat. Yani soru pek anlaşılır değil ama. Ee, yani istihare yapmış. Daha sonra içinde güzel bir his olmuş. Sonra evlenmiş. Sonra birkaç ay sonra ayrılmış. Bu istihare nasıl oldu? Yani istiharenin sonucu kötü oldu demek istiyor e, sorunun sahibi. Tabi. Eee. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem istihare eden yanılmaz buyuruyor. Ee, tabii ki istiharenin sonucuna da iyi bakmak lazım. Eğer bir insan e, içindeki hevasını, hevesini istihare, istiharesinin sonucu olarak görüyorsa yanılabilir. Yani zaten istihare peygamberimiz sonucunu bilmediğiniz bilemediğiniz hak mı batıl mı ne olduğu belli olmayan olaylarda yapılır bir insan namaz kılayım mı kılmayayım mı ben mi yapayım diyemez hatta evlilik konusunda da aslında istihar yapılmaz baktın çok iyi bir insan dindar bir insan namazında niyazında efendim her açıdan seni taşıyabilecek namusunu iffetini koruyabilecek bir insan ya bunda istiharaya ne gerek var İstihare bilmediğin zaman Allah'ım bilemiyorum tanıyamadım fazla hakkında fazla bilgim de yok tanımak için vaktim de yok ya Rabbi dara, dara düştük kısa bir zaman içinde cevap vermem de lazım ha, o zaman istihare yaparsın ama içinde bekarsın evlenme duyguları var Ev, evlenmek istiyorsun e gördüğün insanı da yani delikanlıyı gördü yakışıklı veya delikanlı kızı gördü yakışıklı güzel. Ha, içinde bir elektriklenme meydana geldi. İstihara da yaptı. İçinde hala o elektrik devam ediyor. E zannediyor ki aslında yani içindeki bir takım dürtüler istiharesinin sonucu. Halbuki istih istiharesinin sonucu değil. Sadece o beşeri bir takım vaziyetinden dolayı. Vaziyetlerden dolayı, fıtri yapısından dolayı ilgi duymuştur. Bu da istiharesinin sonucu olarak kabul etmiştir. Yani burada istiharenin tevilinde bir, anlaşılmasında bir hata vardır. Yoksa istiharede Allahu Teala sana hayır gösterecek de sonra sen şerle karşılaşacaksın. Böyle bir şey söz konusu asla olmaz. O yüzden biz nasıl algılıyoruz, nasıl yorumluyoruz ona bakalım. Bu içimizdeki duygu, düşünce... İstihar'dan mı kaynaklanıyor yoksa bizim nefsani arzularımızdan mı kaynaklanıyor yoksa dünyevi bir takım beklentilerimizden mi kaynaklanıyor bunu iyi ayırt etmemiz lazım Allahu Alem. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Resulü Ekrem demek caiz midir? Ashab döneminde bu şekilde hitap e, edilir miydi? E, Abdülmün takım kardeşimiz soruyu e, sormuş. Resul-i Ekrem desek e, ne olur, caiz midir, değil midir? Şimdi Allah ikram sahibidir, insanlar da ikram sahibidir. Yani aslında Allah ile bazı sıfatlarımız insan olarak ortaktır ama benzeşmez. Yani e, mesela insan kerimdir, Allah da kerimdir ama İnsanın ile Allah'ın keremi benzeşmez. Arasında e, fersah fersah fark vardır. Peki benzerlik yönü var mıdır? Derece olarak benzerlik yönü var mıdır? Renk olarak, yön olarak, e, sıfat olarak, hal olarak benzeme yönü var mıdır? Benzeme yönü vardır. Ama nedir bu mesela? Trilyonda biri beşerdedir. Efendim trilyon bölümü de Allah Allah'ındır. Trilyonda biri Allah kereminden e, kerem duygusu, ikram duygusu duygusunu, yapısını beşere vermiştir. Ama e, bunlar kıyaslanamaz. Ama hiç mi benzemez? Hiç mi benzemez? Hayır. Yani trilyonda bir, belki daha da oranı büyütebiliriz. Çok küçük bir oranda benzeme yönü vardır. Bunu biz aklı, aklımızla anlayabiliriz. Mesela ikram nedir? İkram, Allah'ın cenneti ikramdır. Allah'ın insanları cehennemden azat etmesi onun bir ikramıdır. Allahu Teala'nın darda kalan kuluna yardım etmesi ikramıdır. Allahu Teala'nın kuluna nimet kulun nimet ihsan etmesi Allah'ın bir ikramıdır. Allahu Teala'nın kuluna sıhhat ihsan etmesi onun bir ikramıdır. Allahu Teala'nın darda kalan kuluna bir yol. Çıkış kapısı göstermesi Allah'ın bir ikramıdır. Peki biz kullar olarak insanlar arasında buna benzer, buna benzer. Yani yapabileceğimiz konular borç verme, hastaneye götürme, e, darda olan bir insana elini tutma, yardım etme gibi ikramlarda bulunuyor muyuz? E, el cevap bulunuyoruz. Peki Allah'ın ikramı ile kulun ikramı arasında bir benzeme var mı? Çok nispi cüz'i bir benzeme olmakla beraber aralarında sıfat bakımından fersah fersah farklar, çok büyük farklar vardır. Allah, Allah'ın ikramı mütekamildir, eksiksizdir, Allah'ın ikramı eşsizdir ama kulun ikramı kulun kadri kadardır, kulun Allah'ın kula vermiş olduğu güç kadardır. Bunu bu şekilde bilelim. Ha, Bu açıklamadan sonra Resul-i Ekrem dense ne olur? resul Ekrem dense, e, yani kullar bazında düşünüldüğünde en ikram sahibi, ikram sahibi insan denmiş olsa, bunda bir beis yok. Ama genel olarak söylense, Genel olarak söylense yani içinde yüce Rabbimiz de olsa ve biz Resulü Ekrem demiş olsak yani Rabbimizden de daha kerim bu da çok büyük bir hata ve şirk olur. Yani bunu söyleme niyeti önemlidir burada. Beşeriyet alimi içinde Ekrem Resulü Ekrem diyebilirsin. Ama genel itibarıyla düşündüğüm zamanda İşin içine Yüce Rabbimiz de girdiği zaman Ekrem diyemezsin. Çünkü burada Ekrem olan Allah'tır. Çünkü en, her sıfatta en yüce, en e, büyük manalar Yüce Rabbimize aittir. Onu öyle bilmek lazım. O şekilde görmek lazım. Evet, e, o açıdan e, Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem diyelim, aleyhissalatu vesselam diyelim. ''Feda ke ummi ve ebi ya Resulallah'' annem babam sana feda olsun ya Resulallah'' diyelim. Sahabenin dediği laflar bunlar. Ama sahabe e, ''Ya, ya Resulü'l-Ekrem'' dediğini ben hiç e, görmedim, okumadım, duymadım. O açıdan sahabenin demediğinden de bizler kaçınalım daha güzel olur. Sahabe çünkü biliyorsunuz gökteki yıldızlar gibidir. Peygamberimizin ifadesiyle hangisine tabi olursanız doğru yola erişirsiniz diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine Allah-u Teala'nın medhine muhatap olmuş bir ümmettir. Kuntüm hayra ümmetin okrucetlin nas. Siz insanlık alemi için hayat verilmiş, dünyaya gönderilmiş en hayırlı ümmetsiniz buyuruyor. Dolayısıyla hayırlı ümmetin tabileri olalım. Tabileri olalım. Onlar kullanmadıysa biz de kullanmayalım diyorum. Daha güzeli öyle olur diyorum. Bu açıklamadan sonra... Artık e, sizlerde doğruyu görmüş olduğunuz, en azından soruyu soran e, veya kim için sorulduysa e, aydınlanmış oldu. E, delil zikir eder misiniz diyor buna Abdullah'un takım kardeşimiz. Yani buna delil var mıdır? E, ben buna dair delil bilmiyorum. Sizin varsa e, söyleyin. Yani peygamberimize Rasulullah Ekrem diye der miydi sahabe? Bununla ilgili bir delil bilmiyorum. Ben görmedim, duymadım, söyledim zaten. Evet, ee, yine ahlak iman mahlaslı kardeşimiz selamünaleyküm aleyküm diyor. Taç e, ta hadud konusu üzerinde, taç hadud konusu üzerine, e, üzerine itlaf gördüm. Aleyke desek yanlış mı olur? Ben şimdi bu ibareyi anlayamadım. Anlayamadım ibareye o yüzden... Bu soruya cevap veremeyeceğim. takım kardeşimiz, halka açık yerde yüksek sesle Kur'an okuyan kadın bu ameliyle ecir kazanmıştır yoksa günah mı? Ha, ecir mi kazandı, günah mı kazandı? Diyor. Halka açık yerde, halkın duyabileceği şekilde bir kadının Kur'an-ı Kerim okuması bir kere sünnette yer almayan bir durum. Yani böyle bir sünnet yok. Sahabeye kadınlardan böyle bir şey asla yapılmış değil. Sahabelerden de buna müsaade edilmiş değil. Böyle bir şey asla yok. Hz. Ayşe radıyallahu anha annemiz sahabeye ders vermiştir. Ama perde arkasından vermiştir. Fıkıh dersleri vermiştir mesela bazı konularda. Sahabe Hz. Ayşe validemizden bazı soruların cevaplarını öğrenmeye Çalışmışlar ve gelmişler Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anha Perde arkasından onlara cevap vermiştir Evet ee, Yine Ve la tegda'ne fil allah Teala diyor ki Erkekleri sözlerinizle Konuşmalarınızla Güzel sesinizle Gülüşlerinizle Kandırmayın diyor kadınlara Şimdi güzel bir sesle Kur'an-ı Kerim okuyan kadın da bir fitneye sebep olacağından dolayı erkeklerin duyabileceği bir yerde e, oku, oku, okursa bunu bir fitneye sebep olacağından dolayı günah alır. Sevap almaz. Çünkü kadının sesi e, nedir? Bazı alimlere göre mahremdir. Yine bütün erkeklerin fıtratında da bu sorunun cevabı gayet nettir. Kadın çok güzel Kur'an-ı Kerim okursa, yani bunun bir fitneye sebep olacağı, o güzel sesin diyelim ki, bir fitneye sebep olacağı ortadadır. Evet. Hocam diyor, yine Abdülmuntakim kardeşimizden, kadının erkeğin selamını alması ya da erkeğin selam vermesi hususunda sorma delil söyler misiniz? diyor. Yani e, bu konuda bir delil, açık bir e, delil istiyor. Yani şu sahabe, şu sahabeye kadına selam verdi mi yani mesela? Değil mi? Şimdi e, değerli kardeşlerim, siz e, mesela düşünün. Sahabe Hz. Ayşe'ye evine gelip de kapısını çaldığında Allah'ın Resulü'nün şu konudaki Fetvası neydi? Şu konuda bizi aydınlatır mısın ya Aişe dediklerinde? Sizce size, söze böyle mi başlamışlardır? Yoksa Esselamu aleyki Ya ummul müminin Ey müminlerin annesi selam senin üzerine olsun Demişler midir acaba? Ha? Herhalde tabii ki selam vermişlerdir değil mi? Çünkü selam vermeleri lazım. Soru ondan sonra sorulmuştur. Eee şu anda yani biz bunu mantık olarak düşünüyoruz. Mantıksal olarak böyle olmuş olması gerektiğini düşünüyoruz. Ee, ama desek ki selam vermedi. E, ne yaptı? Soru sordu. E kardeşim soru soruyorsa selam da verebilir. Yani kadına Resulullah'ın şu konudaki sözünü ya Ayşe bize radıyallahu anh'a umu nüminin, bize anlatır mısın diye soru soran bir insan bunu kendine caiz gören bir insan selam vermeyi caiz görmez mi? Yani böyle bir şey düşünmek bile mümkün değil. Elbette caiz görür. <gülüyor> eh, ahlak, iman, cuma günleri kaf suresini okumak sünnettir. Peki kadınlar o gün sohbete eh, toplanıyorsa ee, bu Kaf demiş ama Kehf suresi olacak iman ahlak kardeşim Kehf suratı Kehf Kaf değil yani Kaf değil o da sure ama Kehf suresini okumak sünnettir ee, Kadınlar o gün sohbete toplanıyorsa ve biri Kehf diye dizeler onu Kehf suresini okuyorsa sesli diğerleri takip etseler olur mu değerli kardeşim Kadınların iyi okuyan bir kadının sesini takip etmek suretiyle bu sureyi hem daha iyi okumak, hatalarını bulmak, daha iyi bir okuyuşa ulaşmak için o bayan kardeşimizi, o bayanların dinlemesi, takip etmesi elbette güzel bir şeydir. Onlar bu şekilde takip ettiklerinde dinlediklerinde okumuş gibi olurlar. Ama şu var ki eğer orada bulunanlar hepsi güzel Kur'an-ı Kerim okuyorsa hepsi ayrı ayrı okumalıdır. Hepsi ayrı ayrı okumalıdır. Ama diyelim ki e, birinin sesi çok güzel. Güzel okuyor. Etkileyici bir sesi var. Etkileyici bir okuma stili var. Onlar da onun o sesini seviyorlar. imanlarını artıran bir durum. E, diyorlar ki, sen oku da biz e, Kur'an'dan takip edelim. Hem de seni dinlemiş oluruz. E, bu şekilde daha da güzel olur. Diyorsalar, elbette bunda da hiçbir beis yok. Zira, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Kur'an-ı Kerim okunmasını severdi. Sahabe derdi ki ona, sana indirildiği halde bana mı okutuyorsun ya Resulallah? Cevap diyordu ki: "Ene uhibbu en esma'ahu min gayri." Ben onu başkasından dinlemeyi seviyorum. Başkasından dinlemeyi de seviyorum. Bu obap'tan eee bir durumdur. Dolayısıyla bizler de güzel okuyan kardeşlerimizin sesinden dinlemeyi Severiz. Fıtratımız da buna uygun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde de bunda bir delil var. Ee, takım kardeşimiye diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için kainatın efendisi demek caiz midir? Ee, ashaftan bu şekilde söyleyen var mıydı? Evet. Değerli kardeşlerim e, Peygamberimize Kainatın efendisi demek caiz değildir. Çünkü kainatın efendisi demek kainatın sahibi demektir. Kainatın reisi, lideri demektir. Değil mi? Kainatın başı, sahibi, efendisi demek bu. Dolayısıyla peygamberimiz kainatın efendisi değil. Kainatın efendisi kim? Allahu Teala. Subhanehu Teala. Kainatın sahibi efendisi Allahu Teala'dır. Dolayısıyla dolayısıyla kainatın efendisi demek peygamberimize kainatın efendisi demek caiz değildir. Buna dikkat edelim. Ama e, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizi çağırsa ya Ahmet dese, efendim ya Resulallah deseniz caiz midir? Caizdir. Efendim. Yani burada e, şu demek isteniyor Efendi. Yani sen sahibinsin, sahibimsin, ben de senin kölenim. Sen ne dersen nasıl ki bir köle senin dediğini e, yapmak durumundadır. İsteyerek, severek yapar ve bunu kendine görev atleder. Ben de senin kölenim. Yani demek manasına gelmektedir bu efendi. Çünkü efendi nedir? Köle sahibidir değil mi? Ee, köleler efe, e, sahibine efendim derler. Esası budur yani bunun. Köleler sahibine efendi derler. Efendi. Efendi sahip demek çünkü. Ha, böyle bir durum olursa bu da zarafettendir. Yani e, biri size falan gelir misin? Efendim telefonu açtınız. Alo efendim dediniz. E, yani sizi dinliyorum. E, Seyit, e, Seyyidim. Yani hürmet ettiğim insan demek manasında kullanılacağından dolayı burada bir sakınca yok. Ama kainatın efendisi dediğim iş karışır. Kainatın efendisi dediği zaman iş karışır. Ve kainatın efendisi sadece Allahu Teala'dır. Dolayısıyla bu doğru bir hitap değildir. Maalesef bugün birçok ilahilerde bu abartılı sözler kullanılmaktadır. Bunlar yanlış şeylerdir. Ashab asla Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir hitap da hitap etmemiştir değerli kardeşlerim. Talebe kardeşimiz tekrar soruyor. Sıkışık zamanlarda kılınan farz namazların 3 veya 4. rekatlarındaki Fatiha'yı terk edebilir miyiz? Böyle bir namaz sahih midir? Evet. Şimdi. Evet talebe kardeşim. E, farz namazların 3. ve 4. rekatlarında Fatiha'yı e, Fatiha terk edebilir miyiz demişsin. Fatihasız namaz olmaz. Fatihasız ne namaz olmaz. Olmayacağından dolayı e, terk edemezsin. Fatiha'dan Fatihasız namaz olmaz. Olmayacağından dolayı da terk edemezsin. Bu da, zaman da olsa, sıkışık da olsan Fatiha'yı okuman lazım. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la salate illa bi fatihati'l kitab. Fatiha'sız namaz olmaz buyurmaktadır. O yüzden Fatiha'yı terk edemeyiz. Böyle bir namaz sahih de olmaz. Çünkü Fatiha Fatiha'yı okumak Fatiha'yı okumak e, rükündür. Rükündür. Bu, bazı mezheplerde rükündür. Onu da bilelim. Fatiha'sız namaz olmaz. Bu hadisin e, gereğini de düşündüğümüzde Fatihasız namazın olmayacağını net bir şekilde algılıyoruz, anlıyoruz. Yine et okurken diye bir ahlak e, iman ahlak mahlası kardeşimiz eee sorunun devamı var sanıyorum. E, nerede bakalım? Teşehhüd oku evet aşağıda. Teşehhüd okurken ee, yani et tebiiatu aleyke desek yanlış olur mu? Tebiiatu aleyke desek yanlış olur mu? Bu konu üzerinde itlaf gördüm diyor. Ee, tebiiatu Lillahi, tebiiatu Lillahi. Yani bütün övgüler Allah içindir diyorsun. Ettahiyyatu Aleike. Burada da e, bütün övgüler senin üzerine olsun diyorsun. Mana olarak, mana olarak aynıdır. Fakat böyle bir hadis yok. Hadiste ibare böyle geçmez. Dolayısıyla hadisteki ibari taklit e, etmek lazım, ta, ta, e, takip etmek lazım. Ettahiyyatu Lillahi o şekilde e, demek lazım. Böyle niye diyelim ki ya Ettahiyyatu Lillahi varken Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellemin örnekliği hadis şerifi varken tutalım da değiştirelim. Ne gerek var değerli kardeşim? Niye değiştireceksin bunu? Tamam bu bir duadır ama e, niye değiştireceksin aslı varken Peygamberimizin yapma şekli okuma şekli var varken niye değiştireceksin? Ne zorun zorumuz ne yani? Ne gerek var? Böyle bir şey olabilir mi? Aynı manayı bile içerse, hayır. Resulullah'ın seçmiş olduğu lafızlar bizim için bağlayıcı lafızlardır. Bizim için örnek lafızlardır. Almamız gereken lafızlardır. Evet, bakalım. Başka bir soru var mı? Kabirde ölüye şeytan musallat olur mu? demiş. Şeytanın musallat olacağı nokta, değerli kardeşim, ölüm anına kadar şeytan musallat olur. Ölüm anında bile şeytan musallat olur. Ondan sonra şeytan daha musallat olamaz. Artık şeytanın işi bitmiştir. Çünkü ölüm vaki olduğunda şeytanın görevi bitiyor orada. Daha sen, sana ulaşamaz şeytanın, Onda Şeytan canlılarla uğraşır. Ölülerle uğraşmaz. Ölü ameli bitti. Defteri kapandı. Tamam Onunla artık şeytanın ona fitne vermesine hacet yok, ihtiyaç yok. Çünkü onun artık öldü, amel defteri dürüldü, kapandı defteri. Evet. Başka bir soru. Önceden kılmadığım farz namazlarım var. Yatsı namazlarından sonra 5 vakit farzı kaza edebilir miyim? Kaza namazlarını kılmadan önce kendim kametten önce ezan okumalı mıyım? Niyeti de yapar yazarsanız çok memnun olurum demiş. Tabii talebe kardeşimiz bu soruyu aktarıyor sadece kendi sormuyor, bunun farkındayız. Ee, burada kaza namazları soruluyor, değerli kardeşlerim, kaza namazları var mıdır, yok mudur? Kılınmayan namazlar, kaza edilir mi, edilmez mi? El cevap, el cevap, kaza edilmez. Bir vakit kaza edilir. İki vakit uyudun, bayıldın, hasta oldun. Bir, bir gün kılamadın. İki gün kılamadın. Bay, baygınlık geçirdin. Şu oldu bu oldu vesaire. Unuttun. Uyudun. Uykuda kaldın. 24 saat kalkamadın. Bunların kazası olur. Ama 3 gün, 5 gün özürsüz, mazeretsiz, 6 gün, 1 hafta, 1 yıl, 2 yıl, 10 yıl, 50 yıl terk ettin. Bunların kazası olmaz. Namaz, vaktinde eda edilmesi gereken bir ibadet, önemli bir ibadettir. Vaktinde eda edilmeyen namaz, mazeretsiz olarak terk edildiğinde, olarak terk edildiğinde e, bunun kazası olmaz. Bir vakit terk ettin, sonra pişman oldun. Tövbe ettin. Tövbekar oldun. Onu kaza ettin. Bir vakit. iki vakit. Bu olur. Ama 10 sene, 5 sene efendim 70 yaşına kadar gelmişsin. Namaz kılmamışsın. Bunları 70 yaşından sonra toplayıp kaza edeceksin. Ondan sonra diyeceksin ki Ya Rabbi ben zamanında kılmadım ama bunları ben kaza ettim. Yani bunların e, hesabını bana sorma. E, ben bunları yerine getirdim Ya Rabbi. Deme hakkına sahip değilsin. Çünkü bu ibadetler Vakitleriyle bağlı, vakitlerine bağlıdır. Vakitleri içerisinde kılındığı takdirde kılınmıştır. Vakitleri dışında e, kılın, kılınmazlar. Vakitleri dışında kaza, e, yani 10 yıllık, 5 yıllık, bir, ay, bir haftalık, 2 haftalık, bir aylık kazalar söz konusu değildir. Ha, peki kaza edebiliriz. Diyen alimler yok mu? Var. Niye demişler bunu? Bunu şunun için demişler. Ya kardeşim namaz vaktinde kılması gerekiyordu. Sen kılmadın günahkar oldun. Bunlar senin boynunda borç olarak kaldı. He, sen şimdi tövbe etmek istiyorsun değil mi? Evet tövbe etmek istiyorum. Öyleyse sen e, biraz beş vakit namaza beş daha kat. Belki seni Allah kılmış olduğun bu namazlardan dolayı, kaza niyetine kılmış olduğun bu namazlardan dolayı Allah belki seni affeder. Bu bir iştihattır yani. Ama hüküm olarak, hüküm olarak biz bunu söyleyemeyiz. Bu bir iştahat. İştahattır. Burada tövbenin kabul edilebilmesi için bir samimiyet arzıdır. Samimiyet göstergesidir bu. Öyle telak edilmiş. Ondan dolayı da tavsiye edilmiş. Ama biz hüküm olarak, efendim namazların kazası olur diyemeyiz. Bunu dediğimiz andan itibaren insanlar, Gençken namaz kılmaz veya işi varken namaz kılmaz, akşam eve geldiğinde hepsini kaza eder. Veya gençken namaz kılmaz, 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında geldiği zaman kaza eder. Bu kapıyı aralamış olursunuz o zaman siz. Namazlar kaza olur kardeşim canını sıkma dediğin zaman. O yüzden diyoruz ki namazlar vakitlerine bağlı ibadetlerdir. Namazlar vakitlerine bağlı ibadetlerdir mazeresiz olarak terk edilen namazların kazası olmaz ya ben kaza yapmak istiyorum yap kaza niyetine kıl tövbe et belki Allah kabul eder sen namaz kıldın kaza, bir namazın kazası niyetine kıldın veya e, yani nitekim sen orada kıyamda durdun rukiyettin, ettin secde ettin tesbihat ettin bunların hepsinin bir ecri var kaza niyeti de kılsandılar boşa gitmiş değil yani en azından bunlar nafile ibadettir. Nafile, nafile ibadettir bunlar en azından. Zararlı çıkmazsın. Ama sen bunu yaparken ya Rabbi üzerime kaza, işte borcum olan namazları, kaza olan namazları ben kılıyorum benden sorma. Sormayacaksın benden bunları diyemezsin. Çünkü vaktinde kılmamıştır, günah sabit olmuştur. Senin kılma çabaların sadece tevbe çabalarındır. Başka bir şey değil. Hak iddia edemezsin. Kaza yaptın diye ben bunları eda yaptım diyemezsin. Kaza yaptın diye ben bunları bunlardan sorumlu değilim artık mantığına giremezsin. Birçok insan bu mantıkta bugün. O yüzden kaza olmaz diyoruz. Tevbekar olmak lazımdır diyoruz. Ayrıca bir başka bir bakış açısı daha var ki o da e, şudur. Bazı alimler e, derler ki namazı terk eden kafir olur. Namaza başlayan tekrar İslam'a girmiş olur. El-İslamu yecubu ma gablehu ayeti hadis-i şerifinden İslam kendisinden önce işlenen günahları affettirir. İslam'a girme kendisinden önce vuku olmuş günahları sıfırlar affettirir hadis-i şerifinden yola çıkarak kaza olmaz senin kılmamış olduğun namazlar e, İslam'a e, yeni girdiğin için e, o dönemde terk etmiş olduğun namazlar artık e, silinmiştir. Günahları silinmiştir. E, sen yeni İslam'a girdin. Dolayısıyla e, İslam'a girmediğin günlerde yani namaz kılmadığın günlerde Müslüman da değildin. Dolayısıyla e, İslam'a yeni girince o günahlarında af oldu diye bir... E, Anlayışı ileri süren alimlerde vardır. Saygı gör, göstermek lazım bu anlayışa da. Saygı göstermek lazım. Onlar da alim, onlar da alimlerimiz. O öyle söyle, öyle söylüyorlar. Dikkate almak lazım yani. Bunlar da bir şeydir. E, alim alimdir. Dayanakları vardır. Sünnetten görüşleri vardır. Yani olay nereden bakarsan bak tehlikelidir. Nereden bakarsan bak tehlikelidir. O yüzden Namazları vaktinde eda etmeye çalışalım. <gülüyor> ha, orada tabii bunu işte kardeşimiz yani işte ezan okumalıyım. Eğer kılarsan yani hayır. Ezan oku ne ezan ezan okumak gerekmez namaz için. Hani kamet getirmek sünnettir. Fazla namazlardan önce kamet getirirsin. Ha, na, kaza kılacağım. Eğer bir namazın kazasını eda edecek isen farzını e, deri, kazasını onu Uyudun. Uykuda kaldın. Farz namazdan önce kamet getirmen sünnettir. Onu söyleyeyim. Evet. Niyeti de yazarsanız. Niyet kalbindedir. Kalbindedir. Uyuyup da kılamadığın sabah namazını e, mesela saat 7'de kaza ediyorsun. Tamam mı? Zaten kalbinde o niyet var. Bunu sözel olarak söylemene gerek yok. Niyetler kalptedir. Sözel niyet, değerli kardeşlerim, sünnette yeri yoktur. Sözel niyetin. İcra düşmüş malları almak caiz midir? İcra düşmüş malları almak caiz midir? Şimdi, devlet veya banka. Malı mala haciz koyduysa o kişinin borcuna yönelik olarak bir mahkeme kararıyla o mallar o kişinin elinden onun borcuna karşılık olarak alındıysa bu malları satın almak caizdir. Ama yine de burada şuna bakmak lazım. Mahkemenin kararı doğru mudur? Bu kişiye zulmedilmiş midir? Bunları da bilmek lazım. Yani bunları da bilme şansımız yok. Acaba bu hak sahibi gerçekten hak sahibi miydi? Acaba e, bu kişi e, mesela niye borçlanmış idi? Mesela diyelim ki adam e, içki büfesi çalıştırıyor, gitti tek elden şuradan buradan şey aldı, içki aldı mesela ve parasını ödeyemedi icra geldi. Bu durumda ne olacak? Ne olacak bu durumda? Sen de gittin o aldın. Bir kere o adam yaptığı iş hata. Sattığı meta haram. Borçlanması haram. Borçlanmış olsa bile onun ücretini vermesi de haram. Yani alması, satın alması haram. Ha borçlandı borcunu ve oraya o içki kurumuna İçkisi yeniden yapılsın diye para vermesi de haram. Dolayısıyla bunlara da dikkat etmek lazım. Bunlar biraz ince mesele. Ama genel olarak biz onların dosyasında ne var ne yok onu e, bilemeyiz. Dolayısıyla e, deriz ki banka el koymuş. E, dolayısıyla burada bu kişi borçlanmış. Borçlarına karşılık olarak mallarına el konulmuş. Bu mallar sen almasan bir başkası alacak. Alabilirsin yani. Genel olarak alabilirsin. Şimdi sorular çok. Vakitte geç oldu. Bundan sonra yazmayalım. Sadece ekrandaki sorulara cevap vereceğim. Ardından inşallah dersimize son verelim. Talebe kardeşimiz soruyu sessiz sormak istemiş. Elbette sorabilir. Ona e, bütün sorulara cevap verdikten sonra mikrofonu verelim. Ana panda piyano öğretmeniyim. Diyor. Aileme, çocuğuma ben bakmak zorundayım. Haram para kazanmış olur muyum? Fransa'dayım. Kafilere müzik öğretmenliği yapmak haram mıdır? E, i̇lginç. Yani. Şimdi değerli kardeşim bir kere bu piyano şeytanın mizmarıdır. Bunu çalmak haramdır. Bunu öğretmek haramdır. Mizmar. Evet. Ondan kazandığın para haramdır. Çocuklarına yedirdiğin para da haramdır. Allah sana daha güzel bir meslek nasip eylesin. Daha helal bir para nasip eylesin. Bir de kafirlere müzik öğretmenini yapmak haram Evet. Müslümana da haramdır. Kafire, kafire öğretmek de haramdır. Müslümana öğretmek de haramdır. Müzik öğretmenliği yapmak. Yani e, nedir? Piyano öğretmek işte e, davul, zurna, şubu vesaire bunları öğretilmesi haramdır. Bunlar çünkü e, edebat-ı e, insanları e, şehvete e, heva, hevese çağıran şeyler. Bunlara şey yapmayın. Bunları kullanmayın. Kullandırmayın. Öğretmeyin çocuklarınıza. Şimdi Müslüman kesimde çıkmış tuhaf. Allah'ım yani. Diyorum bakıyorum şaşırıyorum. Hocalar bir güruh, bir, bir akım var böyle. Hocaların hepsi daha Fatiha'yı okuyamıyor. Efendim ne üflemeyi öğreniyorlar. Bunun için kurslar düzenleniyor. Paralar harcanıyor. Efendim Hatta hatta efendim e, gecelerde e, ne ziyafeti vereceğiz diyorlar. Ne ziyafeti veriyorlar, üflüyorlar falan. Bunlar ne ziyafettir, bu, bu bunlar haramdır bir kere ne ziyafet olacak bunlar, ne ziyafet olacak bunların. Yani haramdan ziyafet mi olur? Şimdi diyor Kur'an-ı Kerim ziyafeti vereceğiz, hadi anladık. Ardından falan hocamız ne üfülecek, üfleyecek, onun ziyafetini verecek. Ya bunu nasıl anlayacağız? Ne ile Kur'an aynı yerde olur mu kardeşim? Biri şeytanın izmarı, bir Allah'ın kelamı. Olmaz. Hocalar şimdi ne öğreniyor? Niyeymiş? Dini bir musiki aletiymiş. Hadi oradan. Kim söyledi sana dini musiki? Peygamber neyi mi çaldı? Sahabe neyi mi çaldı? Üfürdü mü? Yok böyle bir şey ya. Gidin de Fatiha'nın nasıl okunacağını öğrenin. Millete namazı öğret, öğrenin, öğretin, abdesti öğretin. Ne ziyafetiymiş? Kur'an ziyafeti ver. Fıkıh anlat. Hadis anlat. İslam'ı anlat. Helalleri, haramları anlat. Ne işin var? Uyumuş milleti biraz daha uyutmak için böyle üflüyorsun. Bunlar yanlış şeyler. Efendim Tutmuş bazı Müslümanlar da gitar. O da bitti. Ut, piyano, e, ork. Ne hallere düştük? Ne hallere düştük? Ne hallere düştük ya? Yani tamam, evvelden insanlar eğlenmek için bunu yapıyorlardı. Hadi haram, haram olduğunu da biliyorduk, yaklaşmıyorduk. Şimdi Müslüman kimlikli insanlar dini bir ibadet olma olması için, dini bir ziyafet olması için bunu yapmaya başladılar ki en büyük sapıklık da buradadır zaten. İnanın bir insan eğlenmek için ork kullanıyorsa, eğlenmek için efendi müzik aletleri kullanıyorsa, bunu anlayışla karşılarım. Bu günahdır ama anlayışla karşılarım. Ama bir hoca çıkıp da ibadet için müzik aletleri kullanıyorsa, bunu asla anlayamam çünkü bu dini bozmaktır bu. Bu burada burada nastaplık vardır. Allah'ın dininde olmayan bir şeyi Allah'ın dinine sokma vardır. Bu cüretkarlıktır bu. Bu günahkar olmaktır bu. Ve bunu asla anlayamayız, anlayışla, anlayışla karşılayamayız. Öbürü hadi nefsini dindirmek için bir şeyler yaptı. Sen hangi, e, nereden aldın fetvayı da dine bu çalgı aletlerini sokuyorsun da milleti kandırıyorsun, ibadet yapıyoruz diyorsun bir de. Çalgı aletleriyle ibadet. Piyano ile, orkla, orkla bununla ibadet yapıyorsun. Tamamen Hristiyanlaşma temaylidir bu. Nasıl ki bugün onların e, ibadetleri kiliselerde namaz yok, niyaz yok ne var? Sadece ilahi okuyorlar değil mi? İlahi. İlahi. Aynı şey. Bizden bir parça iyiler. Niye? Çünkü okudukları ilahide genellikle çalgı aletleri kullanmıyorlar. Bizler Neredeyse, neredeyse çalgı aletlerini camiye sokma haline geldi. Efendim şu gecesi, bu gecesi başlıyorlar çalgı ile birlikte gece kutlamaya, dini geceler kutlamaya. Kadir Gecesi'ni çalgı aletleriyle ihya ediyor zavallı güruh. Olmaz. Böyle şey olur mu ya? Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde ne yaptı? Sen ne yapıyorsun? Ne, bu bir şey mi olur ya? Bu nasıl bir din anlayışı? Nasıl bir sünnet anlayışı? Bu, bu yanlış yani. Bunları yani yargılamak lazım. Bunları anlamak lazım. Sünnete dönüş yapmak lazım. Evet. Zaruri halde namazlar cem yapılabilir mi? Kardeşim namazların cem yapılabilme durumu e, sefer halinde cem yapılabilir, savaş halinde, korku halinde cem yapılabilir. Bunun haricinde cem yapılmaz. Benim bildiğim bu. E, Aptalın takım kardeşim uyuma unutma ya da bayılma gibi. Bunların hepsi de kişiden kişiden iradenin gitme halleridir. Uyanma, ayılma hatırlama ile hemen namazı kılmak gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde diyor. Bir de kadınların özel halleri vardır. Hayız ve nefas gibi bunlar dışında namazın terki küfürdür demiş. Evet. Başka bakalım. Narkoz halinden ayıldıktan sonra kaçılan namazlar kaza yapılabilir mi? Besmele. Nah, mahlas'ı kardeşimiz. Evet. Narkoz halinden ayıldıktan sonra kaçırılan namazlar kaza yapılır? Allah şükürler olsun. Evet. E, Sorular da bu şekilde elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalıştık. Şimdi talebe kardeşimiz diyordu. Ben e, bir sesli olarak soruyu sormak istiyorum diyor. Ardından e, eğer tabii kendisi de gerek görüyorsa mikrofonu kendisine verelim. E, Allah e, hepinizden razı olsun. Dinlediğiniz Atalarımız varsa allah Teala bizleri affeylesin. Siz kardeşlerimizde atalarımız varsa uyarın. Ee, doğru söylediklerimiz Allah'tandır. Yanlışlarımız bizim kendi nefsimizdendir. Geceniz varlık olsun. Ve ahir davanan elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm. Hocam teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi seçki olarak... E bu için soru ahlak ve imanın sorduğu soruyu yani sesli olarak sormak için ee, ben o şöyle soruyor diyor ki e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem malum eddehiyyatı ayrı bir sure öğretir gibi öğretir diyor sahabeler Buhari'de bu hadis var yani şu an okuduğumuz şekli yani eddehiyyatı lillahi ve salamat ve bayibat esselamu aleyke e, arkasından da diyor ki şey diyor ki, e, Elbani'nin yazdığı Resullar namazına dair bir kitap var. Resulullah'ın namazının e, keyfiyeti diye sıfatı salatı mebiye olması lazım. O kitapta diyor ki, e, Buhar ve Müslüm'de i̇bn Şeybe'de İbn-i Şehbe'nin e, e, 1. cilt 90. 90. hadisinde, Serraç, ayrıca Ebu Yahle Müslüm'de 2. cilt 258. E, sayfada rivayet etmişlerdir ki ayrıca Elbani İrvayül Galil kitabında 321. sayfada diyor ki Elbani diyor ki ben derim ki İbni Mesud sonra e, Esselam-ı Alem Nebi demeye başladık sözünün manası şudur sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken e, Esselam-ı Aleyke diyorlardı yani ya e, ey nebi sana selam olsun diyorlardı. Vefat ettikten sonra bunu bırakıp Esselamu aleynebi peygambere selam olsun demeye başladılar. Ancak bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emriyle yapılmış olması gerekir, gerekir. Ayrıca Ayşe teşevvüdü öğretirken eee Esselamu aleyke, Esselam aleynebi demesi bunu desteklemektedir. Bunu da Serraç müştedinde cilt 9 sayfa 12'de e, muhallis el fevaid fevaid de cilt e, 2 5, e, 54. sayfada 2 sayı senete rivayet etmiştir. E, bunları şimdi şunun için soruyorlar hocam. Yani, Esselamu alen nebi ile Esselamu aleyke Esselamu aleyke ya eyyühen nebiyle, nebi ile Esselamu alen nebi şeyini soruyorlar. İbaresini soruyorlar. Bu tabi ehl Sünnet bu konuda ikiye ayrılmış. Yani burada muhtemel muteberi ihtilaf var. Biz diyorlar Resulullah'ın öğrettiği şekliyle ya ı Aleyke Eyühen Nebi deriz diyorlar. Çünkü Resulullah bu şekilde öğretmiş. Başka bir kısmı da başka yani Elbani gibi fakirlerle Resulullah'tan sonra sahabeler Esselam-ı Nebi, Nebinin üstüne selam olsun dediler diyor. Biz de bunu tercih ederiz diyorlar. İkisinin de caiz olduğunu söylüyorlar. Dileyen istediği şekilde amel eder diyorlar. Sormak istediği bu. Yani kardeşimizin sormak istediği bu. Bu konuda Elbani'nin kitabında şey var, detay var. Ben size inşallah o detaylı kısmı atayım. Bir de siz o kaynakları inceleyin inşallah hocam. Esselamu Evet Musa kardeşimize. Ee, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu açıklayıcı e, konuşmasından dolayı. Soru da e, tabii ki bu konuyla ilgili e, Şafii bir açıklama yaptı. Bunu da tabii ki o şekilde e, kabul etmek lazım. E, kendisi araştırmış. Fakat e, burada soruyu yazan kardeşimiz ettehiyyatu aleyke ettehiyyatu aleyke diye yazmış idi. Ben öyle bir ibarenin daha önce hiç rastlamadığımı söyledim. Ama "ey nebiyyü veya esselamu aleyke gibi oradaki sahabe arasındaki yeni uygulamanın kitaplarda var olduğu ve bu konuyla ilgili bir ilmi tartışmanı olduğunu Kardeşimiz seste olarak e, bizlere izah etmiş oldu. E, sanırım e, bu izah da bu soru için yeterlidir. E, Allah cümlemizden razı olsun. E, bizler de en azından böyle bir ihtilafın olduğunu e, öğrenmiş olduk. En azından o e, ibare açısından. E, yine bir kardeşimiz, e, ahlak, iman kardeşimiz e, birkaç kitap okudum. Bu hadisin doğru olmadığını söylüyorlar. E, bir e, kacehli sünnet hocaların sordum. Aleyke diyeceksin dediler. Onun için sordum. Allah çok razı olsun sizlerden. E, biz ne yapacağız diye soruyorlar arkadaşlar demiş. Evet. E, yapacağımız o, Yapacak olduğumuz şey... Bildiğimiz şeyler arkadaşlar. Ee, meşhur olarak ezberlemiş olduğumuz hadis. E, Esselamu. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve barakatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resulühü. Hadisi şerifi. Eee... Meşhur ve e, bütün ümmetin bildiği ta, üzerinde tatbik e, geliştirdikleri, tatbik ettikleri bir hadis-i şeriftir. E, bu konularda e, bu açık, net ve ümmet tarafından meşhur olarak kabul edilmiş e, ve uygulanan hadislerle yetinmekte fayda var. Dolayısıyla Eyühen Nebiyyü veya eyyü, Esselamu Aleyke gibi... E, ibarelerin değişik olması zaten maksadı aynıdır. Nebi kim veya Aleyke kim aynı onu kastediyoruz. Dolayısıyla mana bakımından da bir farkı yok. Evet Allah cümlenizden razı olsun. Ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geceniz mübarek olsun değerli kardeşlerim.